şam için teknoloji. Merhaba. Yeni bir rapor son 50 yılda 160 ülkenin neden olduğu çevresel hasarın sorumluluğunu belirledi. Araştırmaya göre doğal kaynakların aşırı kullanımından dolayı küresel ekolojik hasarın çoğunluğundan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa sorumlu. Makale son yarım yüzyılda 160 ülkenin neden olduğu ekolojik zararı analiz eden ve ülkeleri bundan sorumlu tutan ilk yayın. Dünyadaki aşırı malzeme kullanımına dair en büyük payı %27 ile Amerika Birleşik Devletleri alırken Birleşik Krallığın da dahil olduğu Avrupa Birliği ise bu payın %25'ine sahip. Avustralya, Kanada, Japonya ve Suudi Arabistan gibi diğer zengin ülkeler topluca %22'den sorumlu. Analiz Çin'in nüfusunun büyük olmasına rağmen aşırı kaynak kullanımında %15'lik bir payı olduğunu gösteriyor. Güneydeki daha yoksul ülkelerin ise toplam payı sadece %8. Çalışmada yüksek gelirli ülkeler küresel ekolojik çöküşün başlıca itici güçleri. Kaynak kullanımlarını acilen adil ve sürdürülebilir seviyelere indirmeleri gerekiyor. Lancet Planetary Health dergisinde yayınlanan analizde bu ülkelerin dünyanın geri kalanına ekolojik borcu olmaları nedeniyle kaynak kullanımlarında radikal azaltımlar yapma konusunda liderlik etmeleri gerekiyor dendi. Çalışmanın başyazarı Barcelona'daki Çevre Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nden Profesör Jason Hickel, bulguların çarpıcı ve rahatsız edici olduğunu söyledi. Hickel, yüksek gelirli ülkelerin aşırı kaynak kullanımına katkısının ölçeği karşısında hepimiz çok olduk. Bu kadar yüksek olmasını beklemiyorduk. Şimdi sürdürülebilir seviyelere ulaşmak istiyorlarsa, Kaynak kullanımlarını mevcut seviyelere göre yaklaşık %70 azaltmaları gerekiyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi yani NOAA, insan kaynaklı iklim değişikliğinin karbondioksitten sonra ikinci en büyük kaynağı olan metan gazında ölçümlerin başladığı son 40 yıldan beri üst üste ikinci yıl en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı. NOAA'nın bildirdiğine göre, 2021'de atmosferdeki metan gazı miktarı milyarda 17 birim yükseldi. 2020'de ise bu artış 15 birim olarak kaydedildi. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Birleşmiş Milletler Bünyesi'ndeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin son raporunda atmosferdeki metan gazının yoğunluğunun en az 800 bin yıldan beri görülen en yüksek seviyede olduğu aktarıldı. Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Göl Marmara ilçeleri sınırındaki ulusal öneme sahip sulak alan olarak tescilli, kuş cenneti diye bilinen Marmara Gölü kuraklık nedeniyle geçen yıl biliyorsunuz Ağustos ayında kurmuştu. 7 mahallede 2000 yurttaşın geçim sağladığı gölde kayıklar karaya oturdu, balıkçılar gitti, göçmen kuşların terk ettiği gölün zemininde derin yarıklar oluştu, işgaller de arttı. Bazı çiftçilerin usulsüz şekilde tarımı açtığı gölün kuruyan alanlarındaki sazlıkları yaktı, traktörle sürdü. Göl alanında işgalleri tespit için çalışma yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri drone ile bölgeyi taradı. Manisa Valiliği, DSİ ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'nce kuruyan alanları işgal ettikleri belirlenen 21 kişiye cezai yaptırım uygulanırken 23 hayvan damı da yıkıldı. 21 kişiye toplam 2 milyon 420 bin 779 lira para cezası kesildi. Peki ya gölü kurutanlara? Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Berkant Ödemiş. Türkiye'yi bekleyen kuraklık tehlikesiyle ilgili uyarılarda bulundu. Türkiye genelinde kış aylarındaki... Yağışların baraj ve göletlerin tamamen dolmasına neden olduğunu ve uzun süredir böyle bir kış mevsimi yaşanmadığını söyleyen Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Berkant Ödemiş. Yağış açısından bu yıl verimli geçti. Uzun yılların ortalamasına göre daha fazla yağsa da duruma aldanılmaması gerekiyor. Bazı bölgelerde son dönemde yağan yağışlarla artık kuraklık sorununun ortaya çıkmayacağı ile ilgili bir takım yanlış düşünceler var. Şunu asla unutmamak lazım. İklim değişikliğinin etkisiyle Akdeniz iklim kuşağı içerisinde yaz mevsimlerinin uzunluğu giderek artacak. Biz her ne kadar bu sene yeterince yağış aldığımızı düşünmüş olsak da bu dönemden itibaren Nisan ayı içinde belki bir yağmur daha görebiliriz ama Kasım ayına kadar uzun süren bir kuraklık dönemine de girmiş olabiliriz. Sakın aldanmayın. Uzun bir yaz mevsimi bizi bekliyor olabilir. Bu yüzden suyun bolluğuna aldanmayın. Suyu kontrolsüz ve savurgan bir şekilde kullanmak büyük bir sorunu beraberinde getirir diye konuştu, ödemiş ve devam etti. Bu sene düşen yağışlarla birçok bölgede barajlar, göller, göletler doldu. Bu durum özellikle uzun geçecek yaz mevsimi açısından çiftçinin ya da kentsel ihtiyaç duyulan suyun karşılanabilmesi için kısmen de olsa yeterli. Ancak şunu unutmamak lazım, bu sene gördüğümüz yağışta, Hiçbir zaman bizim 2000'li yılların başında ya da 1990'ların ortalarında gördüğümüz yeraltı suyu seviyelerine dönmemize neden olmayacak bu yağışlar. Su kullanım alışkanlıklarımızda bir değişme gitmediğimiz sürece su sorunu sürekli karşımıza çıkacak. Özellikle tarımsal sulamada kullandığımız suyun miktarını kesinlikle azaltmamız lazım dedi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.